Çocuk Bahçesi Küçük Dostlar 2. Bölüm Yazan Sesil Obri Radyoya uygulayan Vedat Yazıcı Yöneten Yalın Tolga Efekt Mehmet Turgut Oynaya Sanatçılar Anlatan Can Gürzap Filip Nezih Alataş Carlito Sungun Babacan Petro Mehmet Ali Erbil Perpetua Macide Tanır Birinci adam Kazım Akşar ikinci adam Muammer Çıpa Zeka Alpay İzbırak Rosa Gülseren Morgan Kalito Annesi ve babasıyla birlikte Büyük bir çiftlikte yaşamaktadır Babası at ve sığır bakıcılarının şefidir Kaliton'un en yakın dostu Çok sevdiği atı Poli'dir Kaliton'un zamanı Poli ile birlikte geçmektedir. Fırsat buldukça sığır sürülerinin toplanmasında... ...ve boğa seçiminde babasına yardımcı olur. Poli... ...çiftliğin yakınında bulunan... ...ve boş olduğu sanılan çiftlik sahibinin... ...beyaz evi çevresinde dolaşır. Carlito kuşkulanır. Poli'yi serbest bırakarak gizlice izler. Sonunda beyaz eve girmeyi başarır. Bu evde... ...çiftlik sahibinin deniz kazası geçiren... ...hasta oğlu Philip ile karşılaşır. Carlito Filip'ten... Burada bakıcısıyla birlikte gizemliklerini öğrenir. Annesiyle babasını ve belliğini deniz kazasında yitiren Philip, Ak Amber'in sırrını bilmektedir. O nedenle çiftliğe gelen iki adam Filip'in peşine düşmüştür. Filip Philip'le dost olur. Onu Poli ve arkadaşlarıyla birlikte koruyacağına söz verir. Rahat dur Poli, rahat dur. Neyin var senin kuzum? Yoksa o iki adam yüzünden mi öfkelendin? Onlar sana ne yaptılar ki? Carlito! Oğlum bu at çok uğraştırıyor seni. <gülüyor> eh, eh, arkadaşım benim o anne. Çok seviyoruz birbirimizi ha, Elini çabuk tut neredeyse baban gelir ee, Perpetua halayı gördün mü anne ha, Evet oğlum geldi kısa süre kalıp gitti Acelesi varmış babanı bile beklemek istemedi Avludaki iki adamla karşılaştı mı Tabii karşılaştı Onun kim olduğunu adamlara söylemedin ya ha, Elbette söylemedim Zaten Perpetua çiftlik sahibinin evine geri geldiğini Sadece babana söylememi istedi Başka kimseye haber vermediği Sıkı sıkı öğütledi ha. Sen de dilini sıkı tutmaya çalış Yo yo he? ağzımı açmam bana güvenebilirsin Yemek hazırlıyorum sen de işini çabuk bitir ne Oldu yani. anne oldu Poli'yi hazırlarım Uslu ya Günaydın Carlito İşler nasıl? Ah, sen miydin baba? Günaydın ee, Şurada seni iki adam bekliyorum Ne istediklerini bilmiyorum ama Poli onları hiç sevmedi Poli'nin iç güdüsünün yanılmadığını iyi bilirsin Merak etme merak etme Tesadüfen gelmiyorlar İşçi kurumundan iki adam daha istemiştir ha, İşte onlar da buraya geliyorlar zaten <gülüyor> Günaydın bayım İki işçiye ihtiyacınız varmış Bizi işçi kurumu gönderdi İşte kurumun tavsiye mektubu da burada Bakayım Evet Gerçekten sağlam tavsiyelerle gelmişsiniz Yalnız burada iş çok ağırdır Size kurumdan çalışma koşullarını söylemişlerdir he? Vereceğiniz her işi yaparız Kurumla bir haftalık deneme için anlaştık eğer bu süre içinde işinize yaramazsak söylersiniz Peki öyleyse anlaştık Teşekkürler patron Bana zeka dersiniz. Ben sadece bakıcıların şefiyim Don Vasco'nun ölümünden beri gerçek patron Bütün çiftliğin sahibi onun oğlu Don Philip'tir Aa, Carlito Madem ki buradasın arkadaşları götür İki at seçsinler <gülüyor> Amalya'ya da söyle atlara koşun bulsun Peki baba Yemeklerinizi büyük yemekhanede Bekar bakıcılarla birlikte yersiniz Ahırların üstündeki odalarda da yatarsınız Yemekten sonra beni görün At sürülerinin çayıra çıkarılması gerekiyor Herkese ihtiyacım var Ah, oh, Artık dayanamayacağım Bıktım yerde sürünmekten Peki peki Şimdi kuvvet toplamaya çalış Bu gece uyumaya pek vaktin olmayacak Harekete geçmek için bir haftamız var Hem unutma Başarıya ulaşırsak epeyce para alacağız Eğer çocuk oradaki beyaz evden başka yerde gizliyse Nasıl başarıya ulaşabiliriz? Oy. Sen sadece bir kemik ve adele yığınısın Bir parça beynin olsaydı küçük Don Filibin Lisbon'dan gittiğinden beri bir yerlerde olması gerektiğini anlardın Kendilerinin olan beyaz evden başka yerde de olamaz Onu Lisbon'da da kaçırabilirdik Ne yazık ki sadece bir ihtimaldi bu Çocuğun ile birlikte beyaz evde olduğundan eminim. Demin dadısının avludan geçtiğini gördün değil mi? Mutlaka o olduğunu kesinlikle nasıl söyleyebiliyorsun bilmem. Adım gibi biliyorum. O gördüğüm kadın perpetuaydı. Hadi canım sen de. Bizim görevimiz çocuğu kaçırmak ve konuşturmak. Ama Akamber'in yerini öğrenince kendimiz alacağız. Böylece küçük bir bahşiş yerine bütün servet bizim olacak. Doğru mu bu? Tabii doğru. Yalnız sen bana güven Aman şu çocuğu bulup hemen konuşturalım <gülüyor> Ben nasıl konuşturulacağını iyi bilirim Bana bak Donfilibe ele geçirdiğimiz zaman sakın kuvvet gösterisine kalkışma Zaten hasta bir çocuk zayıf yapalı Unutma ki konuşması için canlı olması gerek Sen merak etme İstediğin gibi hareket ederim <gülüyor> Öyleyse iş başına Servet bizim olacak <gülüyor> Carlito, Carlito sana boğaların yanından geçmeyi yasaklamadım mı? Ha? Korkudan sapsarı olmuşsun. Bana cesaretini göstermek istediysen bu pek aptalca bir davranış. Şey... İyi bir bakıcı gereksiz tehlikelere atılmaz. Baba, ben, ben korkmuyorum ki. Demek istiyorum ki yüzümü sarartan başka bir korku. Neymiş o, çabuk söyle. Babacığım... İşe yeni aldığın o iki adam var ya. Evet. Filip'i kaçırmak istiyorlar. Kötü adam onlar Haydut. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Onları gizlice izledim, konuşmalarını kulaklarımla işittim. Küçük Don Filip Lizbon'da vasisi olan yüzbaşının yanında. Buradaki iki boğa bakıcısından korkacak bir şey yok. Hayır. Don Filip Perpetua ile birlikte beyaz evde kalıyor, gözlerimle gördüm. Don Filip Lizbon'da. Daha bu sabah Perpetua annene söylemiş. Baba, bana inanmıyorsun. Oysa söylediklerimin hepsi gerçek. Yeter artık Carlito. Sana inanmıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar, sözümü dinleyip petrolların evinde toplandığınız için hepinize teşekkür ederim. Ne oldu sana Carlito? Neden toplanmamızı istedin? Hepinize ihtiyacım var çocuklar. Sana nasıl yardım edebiliriz? Önce söyleyeceklerim konusunda hiç ağzınızı açmayacağınıza söz vermenizi istiyorum. Bana güvenebileceğini hayır, hayır. iyi bilirsin. Evet, iyi bilirim ama ya ötekiler? Aramızda küçükler de var. Hiç korkma. Aramızda yabancı yok. Hepsine güvenebilirsin. Çekinmeden konuş. Hayır, hayır. Söz veriyoruz sana. Hayır, hayır. Bize güvenebilirsin, değil mi çocuklar? Hayır, hayır. Ee, öyleyse Ölise hepiniz Poli'nin bir arkadaşına yardım etmeye hazır mısınız? Onu elbette, kabul Elbette her istediğini yapmaya hazırız senin. Hasta yatan ve büyük bir tehlike içinde bulunan bir çocuğa yardım edeceğiz. Ee, onu tanıyor muyuz? Ee, ben tanıyorum. Size her şeyi daha sonra anlatırım. Ama şimdilik sadece onu savunacağımıza ve size anlatacaklarımı hiç kimseye söylemeyeceğinize söz vermelisiniz. Ben bütün arkadaşlar adına söz veriyorum. Çiftlikteki bütün çocukları iyi tanırsın. Onlara güvenebilirsin. İyi öyleyse. Şimdilik yapacağınız şey... ...babamın işe aldığı bakıcıları gözetlemektir. O iki adamı zaten hiç gözüm tutmamıştı. Bir türlü ısınamadım gitti. Garip durumları var. Kuşkulanmakta haklı mısın Petro O iki adamın yanında daima biriniz bulunmalısınız. Çiftlikten uzaklaştıkları anda... ...peşlerinden gitmeliyiz. Aranızdan birinin haberi olmadan... ...adamlar bir adım bile atmamalı. Bütün bunları dikkat çekmeden yapmalıyız. Sessizce. Öğrendiklerimizi gelip sana mı haber vermeliyiz? Evet kabul ediyoruz. Değil mi çocuklar? Evet, evet, evet, kabul ediyoruz. şey, yalnız Carlito. bir şey mi var Petro? Bu oyunu neden oynadığımızı, iki adamla hasta çocuk arasında neler olup bittiğini de öğrenmek isterdim. Aa, biraz sabretmen gerek Petro. Her şeyi öğreneceksiniz çocuklar. Ne yapalım, öyle olsun. Hepinize teşekkür ederim. Peki bu gece ne olacak? O iki adamı gözetleyecek miyiz? Tabii. Nöbet tutmalıyız. <gülüyor> Sırayla. Tamam. tamam nöbet, e, üç üç üç nöbetçi de, de, de, bu. Tamam, kapının önünde bir çocuk var. Uyuyor. İyi ya işte. Üzerinden atla ama sakın uyandırma. Tamam geldim. Şimdi ne yapacağız? Her yer kapalı. İçeri nasıl gireceğiz? Maymuncuğun var mı? Ha, hadi hadi çabuk ol. Patlama be. Arıyorum. Heh, bir anahtar var. Bunu nasıl elde ettin? Ay patron verdi. Her şeyi daha önceden tasarlamış. Bunu bana da söyleyebilirdin Herkese anlatasın diye mi Dur bakayım Hah. Hadi Hadi kapı açıldı Aa, oh. Bu ev gerçekten oh. Boşa benziyor Doğru boş gibi duruyor Işığı bu tarafa doğru tutun. Öksürmek konuşmak yasak Anladın mı Evet anladım oh, oh. oh. Sersem herif ne yaptın Oh, sandalyeyi görmedim. Ayağım takıldı. İmdat poli! İmdat! Hey, bir çocuk sesi. Çabuk gel şöyle saklanalım hadi. <Gülüyor> Eyvah, oraya doğru bir at geliyor. Çabuk dışarı atalım kendimizi. Hadi. Saçın saçın durum aşarsam hadi yürü. Dön <Gülüyor> fili. Bir şey yok ya. Korkulacak bir şey yok Perpetua Sadece bir atmış şükürler olsun Çıldıracak gibi oldum Müthiş bir gürültü işittim Sonra yerinden fırladım Büyük kapıyı ardına kadar açık buldum Perpetua anahtarla kilitlenmiş kapıyı Poli nasıl açabilir ah, Doğru bunu hiç düşünmemiştim Aklımı kaçırdım galiba Peki Peki Ama Öyleyse Bu demektir ki adamlar beni yine buldular Görürsün ya beni hiçbir yere saklayamazsın. Haydutlar buraya kadar peşimden geldi. Küçük dostlar. Günümüzün ikinci bölümünü sunduk. Üçüncü bölümde buluşmak umuduyla.